Merhaba, biz Söz Küçüğü'n programında birlikteyiz. Bu hafta bizimle Özgür Şensoy olacak ee, ve onunla birlikte Terakki Vakfı Okullarındaki Çocuk Hakları Projesi'yle ilgili konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Ee, nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Terakki Vakfı Okullarında program geçişme uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, bu sene e, Terakki Vakfı Okullarında yürütülen e, Çocuk Hakları Projesi'nin de... E, sorumlularından biriyim. Ee, bu proje nasıl ortaya çıktı? Ee, okulumuz Şubat 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları birimiyle e, birlikte bir çalışma yapmaya karar verdi. E, buradaki amacımız çocuk haklarını gözeten bir yaşam kültürü oluşturmak ve e, bunu bütün okula yaygınlaştırmaktı. Bu amaçla ortak bir proje yürütmeye başladık. Burada amacımız e, okulumuzdaki bütün e, çocukların kendi haklarını ve başkalarının haklarını bilen, koruyan ve savunan bireyler olarak onları güçlendirmek e, aslında temel hedefimiz. E, ve bu kapsamda e, bu eğitim öğretim yılının başından beri e, birçok eğitim çalışmaları ve etkinlikler yürütüyoruz. Ee, aslında birçok e, yaş grubundan çocuklarla yaptığımız bu etkinliği evet bir ve birden 8 sınıf'a kadar bütün öğrencilerimiz ilkokul ilk öğretim He, ilk birden sekizde <gülüyor> kadar bütün e, öğrencilerimiz bu e, çalışmaya dahil aslında e, şöyle başladık bir e, sosyal etkinlik kulübü oluşturduk e, ismine haklar sahnesi olarak belirledik öğrencilerimizle birlikte ismini belirledik. Ee, ve bu kulüp çalışmalarını e, yürütmek üzere gönüllü 18 tane öğretmen seçtik. Ee, bu öğretmenlerimize bu Haklar Sahnesi e, kulübünde yapılacak çalışmalarla ilgili Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından 3 günlük bir eğitim verildi yaz döneminde. Ve bu öğretmenlerimiz yıl boyunca Haklar Sahnesi 1'den 8'e kadar bütün sınıf düzeylerinde Haklar Sahnesi kulübünde gerçekleştirecek olan etkinliklerle ilgili e, çalıştılar yazın ve yıl boyunca da bu etkinlikleri birlikte yürüttük. E, öğrencilerimiz kulübü gönüllü olarak seçtiler. Hı hı. Her düzeyde e, birer sınıf açıldı. 6-8'de hatta iki sınıf birden açıldı. Yani kulüp olarak açıldı. Kulüp olarak açıldı. Hı hı. E, Kulüp çalışmalarında amacımız neydi? Biraz önce aslında söylediğim gibi çocuk haklarıyla ilgili çocukların kendi farkındalıklarını arttırmak. Ve bu farkındalıklarını da yılın artık sonuna doğru diğer bütün öğrencilere yaygınlaştıracak projeler yapmalarıydı hedefimiz. Bu kulüp çalışmalarının dışında... Yıl boyunca çeşitli zamanlarda, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 20 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenledik. Bütün okula yönelik etkinlikler düzenledik. Kulübün içerisinde ne gibi etkinlikler yapıldıyor? Bunu Ağustos, daha doğrusu Mart 2010'da program geliştirme çalışmalarına başladık. Ve bunun için bir eğitim programı oluşturduk. Tek tek yapılacak etkinlikleri belirledik bir ekiple beraber. Bu ekipte de okulumuzdaki yaratıcı drama öğretmenimiz, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımız yer aldı. Ben yer aldım. Ve çocuk çalışmaları birimindeki uzman arkadaşlarımız yer aldı. Ve bir kılavuz kitap ortaya çıkardık. Bu kılavuz kitap eşliğinde kulüp çalışmaları yürütüldü sene boyunca. E, o zaman aslında burada e, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıftan da arkadaşlarımız var. Biraz da onlarla etkinlikler evet. hakkında konuşalım. E, i̇lk arkadaşımız Elif Sayın ikinci sınıfa gidiyor. Merhaba Elif nasılsın? İyiyim. E, bize bu kulübe nasıl girdiğinden bahsedebilir misin? E, aslında haklarımı öğrenmek için ve bununla ilgili çalışmalar yapmak için Neler yaptın peki bu kulüpte? Etkinlikler. Evet etkinlikler. E mesela yaz kampı projesi yaptık her çadıra kaç kişi gelir diye işte pankartlar yaptık gösteri için hazır hazırladığımız bazı giysiler yaptık onları yap giydik sonradan bahçede çıktık bu ne? hangi konu hakkındaydı gösteriniz işte ile ilgili eğlendiniz peki bu etkinlikte evet. yaparken <Gülüyor> neler öğrendin yani mesela zaptarfilo yapmıştık. Ben zaptarfiloydum ve tüm ev hayvanlardan daha değişik özellikleri vardı ve benim dışladılar. Bence dişlenmeyi. <gülüyor> evet. Evet, peki şimdi Barış Çömlek bir röportaj yapalım kısa. Teşekkür ederiz. Ee, evet, teşekkür ederiz sana. Tabii. Barış da 3. sınıfa gidiyor. Merhaba Barış. Merhaba. Ee, sen nasıl katıldın bu kulübe? Ben bu kulübün eğlenceli olacağını düşündüm. Onun için bunu seçtim. Peki hangi etkinlikleri yaptınız? Tiyatro oynadık. Oyunlar oynadık. Zorbalıkla ilgili çalışmalar yaptık. Dışlanmayla ilgili oyunlar da oynadık. Neler öğrendin peki bu kulüpte? Bu kulüpte zorbalığın ne demek olduğunu öğrendim. Haklarımı bazılarını öğrendim. Yani eğlenceliydi. Evet. Şimdi Deniz Binan'la birlikte Deniz de dördüncü sınıfa gidiyor galiba değil mi Deniz? Evet. Peki biraz sen de nasıl bu kulübe katıldın? Neler yaptınız? Ben bu kulüben eğlenceli olacağını düşündüm. Ve haklarımızın kaç tane olduğunu öğrenmek istedim. <gülüyor> bu kulüpte zorbaların kötü olduğunu öğrendim. Kukla gösterisi yaptık kuklalar nasıldı peki? Kuklaların görünüşleri çok komikti. <gülüyor> ne nasıl konu ne e, hangi konuyla ilgili konuştunuz onların? Zorbalıkla ilgili. Zorbalıkla ilgili. Evet. Peki e, bu yaptığınız zorbalıkla ilgili tiyatroda arkadaşlarınıza eğitici oldu mu? Bence evet. <gülüyor> onların görüşlerini aldınız mı peki? Ben alamadım daha. <gülüyor> eee evet, peki ee, sen neler öğrendin bu kulüpte? Ben bu kulüpte dayanışma içinde olmamız gerektiğini öğrendim. Sonra zorbalığın kötü olduğunu öğrendim. Haklarımızı öğrendim. Öyle. <gülüyor> Peki hani siz burada öğreniyorsunuz. Bu yaptığınız etkinlikleri ailelerinize bahsediyor musunuz? Evet, bahsediyoruz. Onlar ne düşünüyor bunlarla ilgili? Onlardan ne düşünüyorlar? Onlar bunların gelecekte işimize yarayacağını düşünüyorlar. <gülüyor> Peki teşekkür ederiz sana Deniz'ciğim. Ee, şimdi 5. sınıfa giden Talya Çervatoğlu bizimle birlikte. Bir röportaj yapacağız onunla. Merhaba, ta merhaba Talya'cığım. Merhaba. Sen 5. sınıfa gidiyorsun. Evet 5. Sen de bu kulübe nasıl katıldın? İlk önce onu dinleyelim. Ben aslında bu kulübe e, hayvan haklarını savunma yani daha bilinci bir şekilde savunmak için gelmiştim ama e, sonra çocuk hakları ile ilgili olduğunu gördüm <gülüyor> ve a, ardından da e, çocuk hakların çocuk haklarını savunmayı ve ayrıca hak deyince tam olarak aklımıza neler gelmesi gerektiğini öğrendim. E, peki neler siz 5. sınıf olarak ne etkinlikler yaptınız? 5. sınıf olarak Zorbalığı önlemek için etkinlikler yaptık. Ondan sonra çocukların yaşam, yaşama hakkı, arkadaşlık hakkı ya da aklınıza gelebilecek çocuk hakları ile ilgili her şeyle bir etkinlik yaptık. Yani galiba zorbalık tüm sınıflarda vardı. Evet, yani galiba. En yani çok zorbalık. <gülüyor> Peki kulüpte başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Biz bu kulüpte... E Hakları, yani görüşlerimizi dile getirirken bir hayli tartıştık böyle çok fazla farklı görüş çıktığından dolayı bazen grup içinde gruplara ayrıldık ama her zaman sonunda güzel bir şey çıktı ortaya peki hani bize böyle bir konuyu söyleyip onunla ilgili görüşleri kısacık böyle söyleyebilir misin hatırladığın kadarıyla mesela yaptığınız etkinliklerden ee, ha. biz burada demokrasiyi değiştirecek olsaydık nasıl şeyler yapacağımızı düşündük. Mesela her şehrin kendine ait bir cumhurbaşkanı olacaktı. Ondan sonra o kadar çok tartıştık ki buna da, buna dair 2-3 tane e, poster hazırladık. Böyle büyük bir şeyler yaptık. Başka? Ondan sonra bütün zorbalığın neden yapıldığını ve kime kime uygulandığını zorbalığı azaltmak için neler yapılabileceğini tartıştık. Öğrenci birliği öğrenci birliğiyle ilgili skeçler hazırladık. Ondan sonra şiddetle ilgili de bir sürü şey yaptık. <Gülüyor> Peki teşekkür ederiz o zaman tarlasanıza. Şimdi Ayça ile o da 5. sınıfa gidiyor. Merhaba Ayça. Merhaba. Sen de bu kulübe nasıl katıldın? Ben bu kulübe kendi haklarımı ve başkalarının haklarını bilip uygulamak için katıldım. Peki neler yaptın? Bir sürü çalışma yaptık. Münazaralar, tartışmalar, demokrasiyi değiştirmek için ne fikir olduğunu Neler yapabileceğimizi tartıştık. Zorbalık hakkında tar e, tartıştık. E, i̇nsanların fikirlerini saygılı olmak konusunda e, etkinlikler, yaptık. E, etkinlikler yaptık. Şiddetle ilgili bunun gibi bir sürü etkinlik yaptık. E, peki, aslında siz hani o kulüpte olanlardansınız. Bir de okulda kulüpte olmayan da bu etkinliklere katıldı mı? Evet, e, bazen... E, Dönemlerde sınıflara gidiyorduk veya bir yerde toplanıp gösteri yapıyorduk skeçler. Mesela bizim zamazingo diye bir etkinliğimiz olmuştu. Sınıflara gidip bir tane kelime söylüm, kelime yerine zamazingo kelimesini kullanmıştık. Onlar da neler olduğunu bulmaya çalışmışlardı. Yani bil, söylenmemesi gereken kelimelerle ne olduğunu bulmaya çalışmışlar. Evet. Peki senin bu kulübe katılma amacın neydi? Amacına ulaştın mı ya da? Ulaştım. Bir yani. Bir, bir de, de sene sonunda bir gösteriniz oldu galiba. Ondan evet. da biraz bahsedebilir misin? Eee skeçler yaptık. İlk önce e, şiddet zinciri konulu bir e, bir skeç oynadık ve skeçte e, e, şiddet babadan başlıyor ve babadan sonra anneye, anneden Büyük çocuğa, küçük çocuğa ve köpeğe yansıyor ama köpek sonunda e, şiddet zincirini kırarak e, onunla baş edebileceğimizi gösteriyor. İkinci skeçte de e, ikinci e, ikinci skeçte öğrenci birliği hakkında bir çalışma yapmıştık. E, bir, e, i̇ki tane aday vardı ama aday, adayların kişilikleri birbirinden çok farklıydı. Orada e, kötü e, ad, e, seçilen aday e, okulu yönetemiyordu ama ee, sonunda tekrar bir anlaşmaya vardılar ve e, diğer aday e, diğer aday seçildi. Tekrar bir seçim yaptılar ve e, o seçim sonucunda okul eski haline tekrar döndü. Sonra da pank, e, pankartlar e, yaptık. Pankartlarda e, daha e, pankartımızda daha demokratik ve haklara saygılı bir okul için el ele yazıyordu? Peki ailelerinize katıldı mı bu etkinliklere? Bazı evet. etkinliklerde mesela ailelerinizle birlikte katıldınız mı? Münazara yapmıştık bir kere 5. sınıf arası 1. dönemde. O münazara da özgürlük sınırlandırılmalı mı sınırlandırılmamalı konusu seçilmişti. Peki kim hangi takım kazandı? Özgürlükler sınırlandırılmamalı kazandı. <gülüyor> Tabi burada kazanan bir takım aslında yok çünkü herkesin söylediği doğruydu. Evet şimdi bir müzik arası verelim daha sonra sizlerle birlikteyiz. Not catching on fire today. Love has started to fade. I'm not going to smile today. I'm not gonna laugh. You're out living it up today. I've got dues to pay. And the grave digger puts on the forceps. The stonemason does all the work. The barber can give you a. Can take you out to lunch Now But I just want to play On my pan pipes I just want to Drink me some wine As soon as you're born Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Gold Marquis with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Gold Marquis with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. Forceps. The stone mason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Now, but I just want to play on my panpipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying. To hell. Müziğimizi dinledik ve tekrar birlikteyiz. Peki Elif'in aslında bize söylemek istediği bir şeyler daha varmış. O yüzden biz Elif'le tekrar bir sohbet yapacağız. Ee, Elif, siz galiba başka etkinler de yapmışsınız. Sen bize onları da anlatmak istiyor musun? 23 Nisan'da. Evet. 23 Nisan'da Necdet Neydim geldi. Ee, i̇şte kazanmakla ilgili bizimle konuştu, bazı şeyler anlattı. Biz de sınıflarımıza döndüğümüzde bazı kumaşların üzerine e, dışlanmayla veya katılım hakkıyla ilgili resimler yaptık. Ee, şimdi tekrar Talya yanımızda ve e, bu etkinliklerle ilgili son olarak bir şey söylemek istiyor. Şimdiye kadar yaptığımız tüm etkinliklerde e, beni en çok etkileyen Çocukların yani bizim görüşlerimizin en az büyüklenki kadar önemli oldu. Teşekkürler. Şimdi tekrar Özgür Şensoy yanımızda. Bize Çocuk Hakları Kulübü ile ilgili birkaç bilgi daha verecek. Kulüp çalışmalarımızda birinci dönem ayrımcılık yapmamak, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı ile mücadele, katılım hakkı ve genel çocuk hakları, haklar ve sorumluluklar üzerine farklı etkinlikler gerçekleştirildi tüm sınıf düzeylerinde. İkinci dönemde ise kulüplerdeki gönüllü öğrencilerimiz öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşacakları farklı çalışmalar planladılar yaygınlaştırma kapsamında aslında. Ve 6-9 Haziran tarihleri arasında biz bir çocuk hakları şenliği günleri düzenledik okulda. Bu kulüp çalışmalarında gerçekleştirilen projeleri diğer öğrencilerle paylaşmaları için bu haftayı organize ettik. Bu hafta içerisinde her sınıf düzeyi kendisi bir proje üretti. Birinci sınıflar ee, örneğin birbirine yaptığı kötü söz söyleme, dışlama gibi konuları ele alan bir televizyon programı hazırladılar. Ee, mesela 4. sınıflar arkadaşlarına izletmek üzere akran zorbalığı konulu bir kukla tiyatrosu. Ee, hem senaryosunu kendileri yaptılar, kendileri oynadılar. Sonra videoyu bütün arkadaşlarıyla paylaştılar. Ayrıca 6, 7, 8. sınıflarda yer alan e, öğrencilerimiz... Çocuğun eğitim hakkı ile ilgili bir kısa film çektiler. 2,5 e, dakika süreli bu, bu film Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen çocuk hakları konulu kısa film yarışmasında ikincilik ödülü aldı. E, bu hafta içerisinde disiplinler arası çalışmalar da yaptık. E, 6-8. sınıflarda Türkçe dersinde, matematik, fen ve sosyal bilgiler dersinde çocuk hakları konulu o derslerle ilişkili bir takım çalışmalar da yaptık. E, Ayrıca önemli bir, bizim için çok önemli bir şey şuydu, öğrenci birliğiyle, bütün bu çalışmalarımızı öğrenci birliğiyle başından beri planladık ve yürüttük. Sürekli onların görüşlerini aldık, onların da projemize katılımlarını sağladık. Ben bir şey daha sorabilir miyim? Tam olarak bilmiyorum ne zaman yapıldı ama hani bu bir kurabiye yapılmış. Sonra... Evet, 19 Mayıs'ta bir gençlik festivalimiz var, her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz. E, 6-8. sınıf e, haklar sahnesi öğrencileri e, tamamen kendi ürettikleri bir fikirdi. E, hak Kurabiyesi isimli bir yarışma düzenlediler. Hazırladıkları soruları e, haklarla ilgili soruları e, gelen standımıza gelen öğrencilere sorup e, bilen arkadaşlarına hak kurabiyelerinden Dağıttı. e, dağıttılar. Evet. Daha sonra mendil kapmaca galiba. Evet yine e, 19 Mayıs festival kapsamında e, Spor sahamızda bir mendil kapmaca oyun oynadılar. Yine haklarla ilgili bir soru cevap e, oyunu gibi bir şeydi aslında o da. Yani bu Aslında bu yıl gençlik festivalimizde yine haklar üzerine oldu. E, gençlik festivalimiz çok kapsamlı bir şey ama içerisinde Hı. çocuk hakları da oldukça geniş bir şekilde yer aldı. Tamam. E, peki bu projenin devamı gelecek mi? Biz bu çalışmamızı bitiş tarihi olan bir proje olarak aslında düşünmüyoruz. Ee, okulun bütün kültürel atmosferinde kalıcı bir yer edinmesini istiyoruz çocuk haklarının ve bu çalışmanın sahibinin öncelikle öğrenciler olduğunu arkasından öğretmenler, yöneticiler ve okuldaki bütün çalışanlar yani bütün okul bu projenin sahibi diye düşünüyoruz ve hepimizin işbirliği ve motivasyonu ile çocuk haklarını koruyan ve savunan bir e terakkiyi birlikte oluşturmayı planlıyoruz teşekkür ederiz Biz teşekkür, teşekkür ederiz Şimdi arkadaşlarımızı dinledik, ne gibi çalışmalar yaptıklarını dinledik. Bence Haklar Sahnesi kulübünün bütün okullarda olması, gere olması gereken bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylece çocuklar kendince fark farkındalıklar yaratıyor, daha sonra etkinliklere katılıyor ve bir sosyal çalışmalara katılmış oluyorlar. Peki Seren sen ne düşünüyorsun? Bence de öyle. Ee, herkes okulunda böyle etkinlikleri denemeli. Biz dinleyen arkadaşlarımız varsa onlar da okullarındaki etkili kişilerle konuşup böyle bu böyle fikirleri onlara aktarmalılar. Teşekkür ediyoruz hepinize programımıza katıldığınız için. Ee, haftaya Söz Küçük'ün programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.